Bugünkü masalımız çınar ağacı ve saz masalı. Hadi başlıyoruz. Kocaman bir çınar ağacıyla incecik gilden narin bir saz birbirlerine komşuymuş. Çınar sozotepeden tepeden bakarak şöyle demiş. Bir kendime bir sana bakıyorum da acıyorum. Ne kadar ince ne kadar narince anlarsınız böyle. En küçük rüzgarda hemen beliniz bükülür. En küçük su dalgası anında ürpertir. Zavallılar. Saz içini çekerek haklısın demiş. Çınar iyice küçümsemiş onu. Bir de bana bak ne kadar haşmetliyim. Güçlü kuvvetliyim. Gövdem senin gövdenin neredeyse bin katı. Dallarımın sıklığından güneş kollarını toprağa ulaştıramıyor. ''Kuşların çokluğundan dallarım neredeyse görünmeyecek. Rüzgar vız gelir bana.'' ''Dilersen sen de gel benim gölgeme sığın, birlikte yaşayalım.'' Sasçıların sözlerini gülerek karşılamış. ''Ben inceyim ama rüzgardan büküleceğim de kırılmam. Çünkü gövdem esnektir benim. Ama sen?'' dördemez bir rüzgar bir fırtına ortalığı birbirine katmış.'' Rüzgar zavallı uluçları kökünden söküp atmış.